Müzekkin nüfus Nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefolu Rumi Hazretleri Peygamberlerin dünya hayatına bakışı Ey aziz kardeşim Bizden önce peygamberler de bu dünyadan geçti Acaba onlar nasıl yaşadı nasıl hareket ettiler dersen, Sorunun cevabı şudur. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Peygamberlerin bir kısmı dünyevi nimetlere sahip oldu. Fakat bunları saklayıp kendilerine gönül vermediler. Hayır, dünya nimetlerinden faydalanmadılar. Hak teala onlara ne verdiyse verilenleri Allah yolunda kullandılar. Arpa ekmeğini yiyip aba giydiler. Peygamberlerin hayatını bilmiyor musun, duymadın mı? Allah'ın selamı üzerine olsun. Halil İbrahim peygamber kendisine Allah senden razı olsun diyen kimseye bir deve bağışlamıştır. Kabe'yi inşa ettikten sonra konuklarına çeşit çeşit yemekler ikram etmiştir. Halbuki kendisi arpa ekmeğiyle karnını doyururdu. Süleyman aleyhisselam kaftan kafa hükmederdi. O bütün dünyanın padişahıydı. İnsan, cin, vahşi hayvan ve uçan kuş onun emrindeydi. Buna rağmen sepet örerek geçimini sağlar, aba giyerdi. Peygamberlere dünyevi nimetler verilmiş olsa da onlar böyle yaşamışlar. Süleyman aleyhisselam saltanat ve azametiyle, Havanın üzerindeki tahtına oturup rüzgar onu taşırken, bir gün fakir abit bir zatın bir ağacın gölgesinde ibadet ettiğini görür. Tam yanından geçerken abit kişi, ey Süleyman, hak teala sana ne büyük azamet ve saltanat vermiş ki tahtını kuşlar gibi havada yürütüyorsun der. Süleyman aleyhisselam bu kişinin yanına iner. Ey Allah'ın kulu der. Dinle, sana bir haber vereyim. Kalpten, sıdk ile, derin bir aşkla, Sübhanallah dersen, ve bu, Allah'ın indinde kabul görürse, bu, sultanlığımın hepsinden üstün olur. Zira sultanlığım, günün birinde bitecek. Senin tesbihinse, bakidir. Yok olmaz. Ahirette karşına çıkar. Sultanlığım sebebiyle ahirete dair korkum vardır. Tesbihin sebebiyle ise sana ahirette ebedi bir hayır bulunur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaş ganimetlerinin hepsini fakirlerle paylaşırdı. Öyle vakit olurdu ki dokuz günde bir arpa ekmeği ancak bulabilirdi. Allah'ın selamı, üzerlerine olsun. Peygamberlerin ahlakı, yukarıda anlattığımız gibidir. Sen bir akçe karşılığında, Sübhanallah demeyi terk edip, ömrünü çürütürsün. Hatta, Kur'an'dan bir sureyi bile, yarım veya bir akçeyi okursun. Düşün, sonunda pişman olacağına, bugün pişman ol. Gönlünden, murdar dünyanın sevgisini çıkar, endişesini bile at. Unutma, helakin, bu endişe yüzünden olacaktır. Dünyanın endişesinden kurtulamıyorsan, dünyanın kendisini terk et, onu elinden düşür. Çare budur. Zira elde bulunanın endişesi, gönle girer. Her kimde dünyalık varsa, şeytan ona musallat olur. insana. Dünyayı sevdirmeye çalışır. Dünyayı sevince, insanın imansız ölüp gideceğini bilir. hasan Basri Hazretleri'nin müritleri, bir gün kendisine şöyle şikayette bulunur. Ya Şeyh! Şeytandan epey çektik. Durmadan bizi kötülüğe sevk ediyor. Elimize dünyalık geçtiğinde, sağlam tutun, size lazım olur, diyerek, bizi hayırdan uzaklaştırıyor. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle der: Şimdi şeytan da buradaydı. O da sizden şikayetçi olup şöyle dedi: Şu insan oğullarına nasihat etsen de haklarıma tamah etmesinler. Kendi haklarıyla yetinsinler. Hak Teala'nın bana verdiğinden ne isterler? O beni kovdu. Dünya ve cehennemi bana mülk olarak tahsis etti. Onlara ise cenneti ve kanaati verdi. Şu insanoğulları kendilerine verileni bırakıp benim haklarıma tamah ediyor. Onların imanını almadan kendilerine dünyayı vermem. Şeytanın hilelerinden emin olmak istiyorsanız yapacağınız şey dünyayı terk etmektir. Dünyanın endişesinden sıyrılın ki emin bir şekilde oturabilesiniz. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bir şeyi kovalamaya çalışırken defol, benden uzak dur şeklinde söylendiği duyulur. Ya Resulullah mübarek nefsinizden neyi kovuyorsunuz derler. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya süslenerek kendini bana sundu. Ben de onu kovup benden uzak durmasını söyledim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı kendinden kovuyorsa biz onu daha fazla terk etmeliyiz. Yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre'ye, ''Ya Ebu Hureyre, gel sana bu dünyanın ne olduğunu göstereyim.'' diyerek elinden tutup onu bir derenin kenarına götürür. Dere çerçöple dolu bir mezbeleliktir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şu dereye baktığında ne görüyorsun?'' der. ''Allah ondan razı olsun.'' Ebu Hureyre baktığında kurumuş bir sürü insan kafası, eski bez parçaları, hayvan leşleri, kemikler ve insan pisliği görür. Fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ya Ebu Hureyre! Gördüğün bu kuru kafaların sahipleri, kimi yiğit, kimi erkek, kimi kadın, kimi çocuk, kimi hoca, kimi zengin... Kimi fakir. Bizim gibilerdi. Hırs ve tamahları, Geleceğe dair emelleri vardı. Onlar da yemek yer, Güzel elbiseler giyer, Atlara biner, Dört tarafı gezerlerdi. Kimi gezmek için, Kimi de ticaret için seyahat ederdi. Ama şimdiki hallerine bak. Hepsi kuru birer kemik halinde öylece yatıyor. Kendilerine ne bir kabir, ne de kefen nasibi olmuş. Et ve derileri çürüyüp, Toprak olmuş. O güzel yemekleri yiyen nazik ağızlar, Bülbül gibi nazlı ve nameli konuşan diller, Şimdi, Çenelerinden ayrılmış yatıyor. Bunlardan kimileri, Haram helal demeden mal toplar, Kalın ve dolu döşeklerde yatar, Saray gibi evlerde otururdu. Ama şimdi, İğrenilerek bakılan bu mezbelelikte yatıyorlar. Gelen geçen, üstlerine basıp gidiyor. Onlara bakmaya dahi katlanamıyor. Akıllı olan, buradan ders alır. Rüzgarın savurduğu şu eski paçavralar, kimi yünlü, kimi ipekli, kimi kemha, kimi mısır ve hint kumaşından yapılmış güzel elbiselerden kalma. ''Gördüğün kemiklerin sahipleri bu elbiseleri giyer, övünürdü. Şimdi şu hallerini gör. Esen yelde savrulup duruyorlar. Şu hayvan iskeletlerine bak. At, deve, katır, eşek hepsine ait iskeletler. İnsanlar bu hayvanlara biner, istedikleri yere giderdi. Şimdi bu hayvanlardan geriye sadece iskeletleri kalmış.'' İşte dünya böyle bir yerdir. Dünyada hallerin sonu böyledir. Sonumuzun böyle olacağını bilip bundan ibret alalım. Şu an elimizde olanların hiçbiri bizim değildir. Sahip olduklarımıza bizden evvel başkaları sahipti. Oysa sahip olduklarını kendinin sanırsın. Ya Eba Hureyre, ölmeden önce dünyayı terk et. Dünyayı gönlünden temizle Dünya seni terk etmeden Sen onu terk et Elinde ne varsa fakirlere dağıt Değilse yarın senin de sonun Bu gördüklerin gibi olacak Dünyaya aldanma Rahatıyla mağrur olma Kim dünyada güldüyse Sonunda ağladı Rahat bir şekilde yaşayan Nihayette zorluk gördü Dünyaya yüz verip şenlik edenler, gam ve tasayla tanıştı. Ey aziz! Dünyada gamsız ve dertsiz insan var mı? Herkesin bir derdi bulunmaktadır. İnsanın başından kavga eksik olmaz. Allah ona rahmet eylesin. İbrahim bin Ethem, bu yüzden sultanlığı bırakır. Mürşidine teslim olup, dervişliğe talip olur. Lokman hekim, oğluna şöyle der. Aman oğul, dünyayı hep ver, ahireti ise her zaman satın al. Sakın ahireti verip, dünyayı alanlardan olma. Ey aziz kardeşim, dünyanın birkaç misalini anlattım. Bir daha söyleyeyim ki, dünyanın kötülüğünü anlayıp, gönlünü ondan alasın. Kanaat cübbesini başına çekip, Hakka yönelerek sükunete eresin. Sahip olduklarını elinden çıkarıp, Fakirlere dağıtasın. Vereceğim diğer misal şudur. Dünya gölgeye benzer. Onu duruyor zannederken, O yürüyüp gidiyor. Ancak geçip gittiğini göremezsin. En sonunda anlarsın ki, Yok olup gitmiş. Ey aziz! Bu gölgeye inanma! Zira bu gölgenin kaybolması çok sürmez. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya hayatı bir saattir. Onu da taat ve ibadetle geçiriniz. İstersen dünyanın bir misalini daha anlatayım. Biri rüyasında padişah olup tahta geçtiğini görür. Sağında ve solunda vezirler vardır. İkram ve hürmetler birbirini takip eder. Sarayında kapıcı, hizmetçi, perdeci, sohbetçi, cüce, çavuş, meter takımı, çalgıcı, divan ve enderun halkı, cariye ve yöneticiler. Rüya gören kişi bunların hepsiyle büyük bir ihtişam içinde yaşar. Sağa sola emirler yağdırır. Birilerini görevden alıp, Diğerlerine makamlar bağışlarken uyanır. Bunların hepsinin rüya olduğunu anlar. Ortada ne padişahlık, ne vezirlik, ne de beylik vardır. Ne de giyindiği o güzelim elbiseler. Böyle bir rüyadan uyanan kişi nasıl üzülür? Hüzünlenip derde düşer. Bir düşün, malum dünyada insanların en çok arzuladıkları iktidardır padişah olmaktır. Farz et ki sen şimdi Süleyman peygamber gibi kaftan kafa hükmeden bir padişahsın. Akşam olur olmaz yatağın serildi. Uykun geldi. Yatağına uzanmak üzereyken birden başın ağrımaya başladı. Ağrın gitsin diye ilaç aramaya koyuldun. Tam bu anda Azrail aleyhisselam Cenabı Hakk'ın emriyle Ruhunu Aldı Etrafındakiler Seni Soyup Yıkadı Üzerine Kefeni Geçirip Kabrine Koydular Topraktan Bir Çukur Olan Kabrinde Uyandın Kefene Sarılı Ve Toprağın Altındasın Etrafındaki O Kadar Hizmetçi Ve Cariyeden Hiçbiri Kalmamış O Saltanatın Kocaman Bir Yalanmış Uyanınca Kaybolan Bir Rüya Gibi Malum Rüyadan uyanınca dönüp tekrar aynı rüya görülmez. Aynen böyle. Bir daha kefeninden ve üzerindeki topraktan sıyrılmana imkan yok. Kabrinde uyanan bu insanın hasretini ahva etmesini düşün. O kabirde salih amelin nuru yoksa nefsi emmarenin pis kokulu huyları korkunç bir canavara dönüşüp saldırır. Daracık kabirde yatan insanın, feryat edip yardım çağırması, inlemesi boşunadır. Bu çukurda, yılan, çıyan, sıçan, kurbağa gibi mahlukat bulunur. Bu mahlukat, nazlı bir şekilde beslediğin vücudunun etlerini yemeye koyulur. Nefsi emmare sahibine, bir yanda kötü huylar canavar şeklinde saldırırken, her türlü haşeratta, Vücudunu yer, Heyhat, Kişi pişmanlık içinde, Feryat ve figan eder, Gözyaşı döker, Zira, Yok yere ömrünü harcadığını anlar, Meğer, Eğlence saydığı şey dertmiş, Rahatlık bildiği zorlukmuş, Canına sefa diye yedikleri cefaymış, Uzak sandığı ölüm yakınmış, Ey biçare, Kendini, Dünyada padişah, vezir veya izzet sahibi, Hürmetli bir kul sanıyorsun. Bu kuruntuyu bırak. Bunlar boş hayallerdir. Sana lazım olan, insaf edip, Önceni ve sonranı düşünmendir. Öncen, idrar yolundan gelmiş bir damladır. Sonransa, murdar bir gövde. Çok sevdiğin dostlar bile, Öldüğünde, bir gün dahi beklemeyip, seni toprağa gömer. Zira insan ölüsü, Bir iki gün kalsa, Kimse kokusundan yanına yaklaşamaz. Evet, Önce bir damla suydun ki, Bu damla üzerine bulaşsa, Namaz kılamayacak duruma düşersin. Sonunda, Kokup çürümeye mahkum, Murdar bir gövde olacaksın. Bu iki halini unutma, Hep bil. Sen bu iki hal, bu iki murdar durum arasında necasiyet amalısın? Günde iki üç kez tuvalete gitme ihtiyacın var. Bu halinle büyüklenip, ahirette sana lazım olacak şey için çalışmayı bırakman doğru mu? Nefsini, emmarenin, kovulası, kötü huylarıyla huylandırdın. Kendini beğenmek, riya, haset, cimrilik, mal ve dünya sevgisi, fitne gibi... Birçok kötü ahlakı kendine ahlak edindin. Bu çirkin uyların kabirde korkunç canavarlar suretinde sana yoldaşlık edeceğini unutma. Bunu hiç düşünmüyor musun? Ne kadar büyük, ne kadar güçlü ve ne kadar rahat olursan ol. Azrail aleyhisselamın elinde zelil ve hakir olacaksın. Sahibinin huzuruna çıkıp, ''Yaptıklarının hesabını vereceksin.''